1898 1956 Birinci Dünya Harbi sonu Almanyası'nın deprem toplumu içinde birden sivriler veren yüce sanatçının kazandığı başarıyı uzun sürgün yılları izledi. Neden sonra Doğu Almanya'dan dönüp Berlin Ransam tiyatrosu kuruluncaya dek Epik tiyatronun kuramcısı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 Prens mrensler, planların düşsünler. Çöplükleri neşmede, gibi kasım kasım geçsinler. Düzülecek onlarla. Her şey bir değişmede. Vıltavanın suları, çakılları sürükler. Üç imparator gömmüş bu Prag denen şey. Büyükler göçer bir gün, alır yerin küçükler, uzun sürse de gece gün bize gülecektir. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Can Yücel'in sesinden Bertolt Brecht'in e, Vıltava'nın türküsü şiirini dinleyerek başladık. E, Türk şiirinin büyük ustası Can Yücel 21 Ağustos 1926'da dünyaya geldi. E, bugün onun için erken bir 95. yaş günü kutlaması yapmak istedim. Bugün programda konuklarım var. E, Su daha çok ressam olarak tanıyoruz ama o da tıpkı Güler ve Can Yücel gibi çok yönlü bir sanatçıydı. E, hoş geldin. Su. Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, İyi. çok sağ olun. İyi. Diğer bir konuğum gazeteci ve yazar Zeki Coşkun. Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi. 1996-2007 tarihlerinde radikalde kültür ve sanat üzerine köşe yazıları yazdı. Bugün de çeşitli dergi ve gazetelerde yazmaya devam ediyor. Hoş geldiniz Zeki. Merhaba. Sevgili Yağmur Coşkun da bir diğer program konuğum. Çok uzaklardan programa katılıyor. Hoş geldiniz Yağmur. Merhabalar. Programa Su Yücel ile başlamak istiyorum ama önce Can Yücel'in sesinden Suya yazdığı şiiri dinleyeceğiz. Küçük kızım Suya, bir derin uykudaydım ölümün içinden. Açtım ki gözlerimi, bir suyun gölgesi gibi... Kendisi adeta bir suyun ayak ucunda sen oturuyorsun. Şiir getirenlerin çok olsun. Çok... Anneniz Güler, şair yazar ve ressamdı. Babanız Can Yücel de bir şair, bir dil ustasıydı. Şiirlerin resme, resimlerin şiire dönüştüğü, edebiyatçıların, şairlerin, tiyatrocuların, heykeltıraşların ve daha birçok sanat disiplininden insanın buluştuğu bir aile ortamında çocukluğunuz geçti. Can Yücel sanatçılar ve toplumun çok geniş bir kesimi için can babaydı. Can Yücel sizin için nasıl bir baba figürüydü? Vallahi benim ee... Hatırladığım yani epey bir zaman geçti ama e, genelde en çok bana dokunan sesi oluyor. Sesi e, çok önemli benim için. Bütün, hani, duyu organlarından hissediyorsunuz ya. Sesi sanki e, bütün mekanı doldurur. Yani o kadar davidi bir sesi vardı ki. Ve e, esas beni ilgilendiren taraf... Üretim anındaki çırpınışıydı, gider gelir, evde dolanır, kağıtları arar, kağıtları alamaz, bulamaz, bazen bize kızar, kızmaz. Yani coşklu bir adamdı aslında. Ve yapmak istediği şeyi en iyisini yapmaya çalışan bir insandı. Onun çırpınışını e, çok fazla hissettim. Can öyle bir insandı ve e, canın içi dışı birdi aslında. Her şiiri aslında onun için... Çok önemliydi. Acısı ise acısı neşesi ise neşesi yaşayan bir insandı. Ee, benim için e, bunu erken yaşta görmek çok önemli. Onları daha erken yaşta e, anlamak e, çok önemli bir sanatçı için bence. Bana en büyük getirdiği şey o. Yani insan iniyor da çıkıyor da. Bu kadar basit bir şey. Ve e, yapıyor, yapamıyor, tökezliyor, iniyorsun, çıkıyorsun filan gibi ben görüyorum hayatta. Yani onların deneyimini e, almak benim için çok önemliydi bir de canım yani illa böyle bir şiir yazayım diye bir derdi filan yoktu e, birdenbire e, bütün meselesi aslında e, insanı tanımaktı doğayı tanımaktı bu can için çok önemli bir şeydi yani kendinden ziyade etrafını gözlemlerdi mesela Kuzguncuğa giderdi İstanbul'da biz yaşıyorduk tabi Datça'da 5 e, sene filan yaşadı. E, giderdi mesela Kuzguncuk'taki katlozu takip ederdi işte orada bir mesela bir sürü delileri vardır ya, yani şimdi yok da yani otururdu insanlar aslında küçük kasabalarda e, işte herkes birlikte yaşardı yani onların bilirsin hani ...delisi var bilmem nesi var filan ama... ...orada sanki onlarla iletişime geçerdi. Yani onun için yok bilmem kim olmak... ...falan bunlar hiç önemli değildi. Önemli olan onlarla... ...iletişim kurmak ve onları anlamaktı. Aslında şiir de bence biraz öyle çıkıyor. Yani insana anlama üzerine... ...giden bir insandı. O da onu çok büyük... E, ...genişleten bir şeydi. Yani e, meraklı bir insandı. Ne oluyor ona, ne olmuş... E, nasıl bir, e, ...nasıl yaşamış yani hep böyle takip eden bir insandı bir de evimiz çok kalabalıktı gerçekten çok insan geldi işte Ulvi, Ulvi benim takılır Ulvi çünkü bir anım vardı aslında bir de çok komik bir adamdı ya çok sevmiştim aslında bir, biraz da tiyatrocuları ondan sevdi galiba ee, işte Edip Canseveri'nden Turgut Uyar'ına, İlhan Koman'ına Burhan'ına e, politika, politikacılar da çok giriyordu yani Ayfer Feray'ına işte senar otururdu. Yani evimizin altında. İşte o dönem aslında biraz farklıydı. Yani sanatçı dediğiniz şey e, aslında iç şair ile birlikte alışverişi vardı. İşte heykeltraş da gelirdi şairin yanına. Anlatabiliyor muyum? Bir birleştirici bir e, bir miktatız gibi bir şey vardı. Herkes birbirinden bir şey öyle kızarlardı, kavga ederlerdi. Mesela ben hatırlıyorum Edip Cansever. Bir gün Edip'in evinde kalmış babam. İşte Edip de uyumuş. Babam da niye uyuyorsun? Uy uy uy uyumazdı babam. Biraz zor uyurdu. Ondan sonra Edip'in şiirini almış, düzeltmiş falan. Edip çok kızmış falan. Sonra annem de dedi ki, yıllar sonra bir yerde görüyorlar. Ya sizi tanıştı, şey yapalım ya barıştırayım falan demiş. Yok demiş, ben senin kocanla demiş, konuşmayacağım demiş. Olur mu demiş, senin adın Edip, çok sever demiş. Olur mu öyle şey demiş. Yani sen can senersin demiş. Bunun üzerine barıştılar falan. Yani aslında ortak bir iş birliği vardı. Üretim alanında herkes birbirine daha fazla yardım etmek gibi bir şey vardı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Can şiir yazdığı zaman herkesi okurdu. Anlıyorlar mı anlamıyorlar mı? bunu onu takip ederdi. Anlıyor musunuz? Şurada şöyle mi oldu? Ben şöyle mi demek istedim? Yani tekrardan değiştirir, tekrardan bakardı. Belki de insanları insanlara daha iyi aktarabilme gibi bir derdi var. Resim şiir ilişkisine dair ne söyleyebilirsiniz? Yani Can Yücel'in şiiri resminin üzerindeki etkisinden. Evet, güzel, güzel sanatlar okumuş Fransa'da. Resim onun için çok önemliydi. Doğayı seyretmek çok önemliydi. Mesela Mondrian üzerine anneme bir Londra'dan 57'de 1957'de bir kitap almış. Mesela Mondrian üzerine uzun süre Heberada'da kendi dedi ki bana su gel dedi beraber dedi Mondrian'ı okuyalım. Yani o biliyor zaten de bana birlikte şey yapalım ağaçlara bakalım dedi. Ağaçlara masanın üzerine bütün yaz inceledik. Yani kırmızı devresinden arkasından elma ağacına sonradan nasıl abstraksiyona geçtiğini çizgilerle renklerle sonra Mondrian'ın resimdeki etkisi cazdaki, müzikteki etkisi mimarideki etkisi, sinemadaki etkisi aslında Moduyan'ın nasıl minimalist bir döneme geldiğini mesela anlattı ama böyle bir anlatma değil tabi yavaş yavaş anlatarak aslında bu rastgele bir şeydi yani bakarak, birlikte bakarak anlamaya çalıştık. Aslında rastgele bir şey değildi. Can şiirinde Arıt, ne kadar fazlalıkları arıtma üzerineydi. Yani doğayı, doğayı belki en yalın haliyle sevmek ve aslında en yalın haliyle e, sanatı da, şiirini de en yanın haliyle görmek ve göstermek isteyen bir insandı. Yani bir olayı sadece bir olarak değil, bir bütün olarak gördüğü, iç örgüsü olarak da her şeyi e, mantığıyla, e, espririsilen e, şiirden otutmak istedi ve bu e, şeysi onun için en önemli şey e, en önemli şey canın için yani bir şeye bakarken bütünü görmek bütünü görmek bütünü hissedebilmek e, ve anlayabilmekti. en büyük e, şeysi canın oydu Mizacında da vardı o e, daha derine gitmek daha iyi anlamak Mesela biraz da keyifli bir şey size anlatayım. Ee, i̇lk Shakespeare'in fırtınayı çeviriyordu. Birdenbire evde de işte böyle bir hareketlenme oluyor. İşte Shakespeare'i çevirecek çok heyecanlı Can falan. İşte prosporalar dolaşıyor, Mirandala dolaşıyor, sesler gelmeye başlıyor falan. Biz de akşam uyuyoruz ve Can e, genelde akşamları çalışmasını çok sever. Devamlı okuyor. İşte tayfabaşı, buradayım reis... Şimdi söyle tayfalara canlarını dişlerine taksınlar, karaya oturuyoruz, hadi bakalım, hadi çocuklar, hadi evlatlarım diye bağırıyor yukarıdan. Ben de aşağıda uyuyorum. O sırada aşağıda uyurken öyle bir havaya girdim ki birdenbire kendimi yerde buldum. Allah Allah dedim ya fırtına, gerçekten bir fırtına var yani rüyamda görmüşüm. Sonra yukarıya çıktım dedim ki sen bu, bu şeyi hallettin, başı hallettin. Yani... ...o kadar yüksek sesten... ...hep sesini takip etti... E, ...yaparken olayın... ...her şeyin içine giren bir insandı... ...bütün bu... E, ...maharetinin... E, ...nedeni oydur... ...belkiden başarı demeyeyim de... ...yaptığı çevirinin de öyle... ...her şeyin içine giren bir insandı... ...ve ama bir taraftan da şunu unutmamak gerekiyor... ...çok neşeli, çok keyifli... ...çok şefkatli, çok sert... ...her şey e, canda mevcuttu yani... Ama e, genelde çok şefkatli olabilir, olan bir insandı. Muhabide küçük bir ara verip bir Can Yücel tamam. şiiri dinleyelim mi? Tamam. Metin Belgin'in yorumuyla. E, Sevgi Duvarı şiirini dinliyoruz. Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta açardık paslı gözlerimizi. Dilimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri... Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği, yalnızlığım benim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi. Ardımızda görevliler, ekipler, hızır paşalar. Sabahları açıklarda bulurlardı leşimi. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri Çöpçülerin elleriyle okşardım seni Yalnızlığım benim, süpürge saçlım Ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi Baktım gökte bir kırmızı, bir uçak Bol çelik, bol yıldız, bol insan Bir gece sevgi duvarını açtık Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki Başucumda bir sen varsın bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp diriltiklerimi. Yalnızlığım benim. Çoğul türkülerim. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Peki Zeki, ki yani günümüz gençliğinin Can Yücel'e olan ilgisinden e, söz edebilir misin? Yani Can Yücel kitapları hala okunuyor değil mi gençler tarafından? Hmm. Ee, aslında bunun cevabını Yağmur daha iyi verir e, diye düşünüyorum. Sevgili Yağmur, Alman Lisesi'ni bitirdin ve ardından Amerika'ya gittin. Tiyatro, müzik ve edebiyatla ilgilisin. Şiir yazıyorsun. İşte dergilerde şiirlerin yayınlandı. Can Yücel'in... Şiirine etkisinden söz eder misin? Ya bizim e, kuşağın yazıyla çiziyle uğraşanların veya, veya okulların şöyle bir ironisi var Can Baba'dan bahsederken. Biz Can Baba'yı yazdığıyla değil yazmadığıyla tanıdık. İşte hmm. o internette ortalıkta dolaşan e, Can Baba'ya atfedilen bir takım İpe Sabah evet. açıkçası. Çerşöple tanıdık. Bir eğitim Bakanlığı kitaplarına bile girdi o. E, doğru. Doğru. O güzel <gülüyor> Ki suyu yüce elinde o konuda büyük bir çıkışı vardı birkaç sene evvel hatırlıyorum. Haklı gayet haklı bir çıkışı. Fakat sonra düşündüm bu biraz Can Baba'ya yakışan bir şey şu anlama geliyor. Hayatla kimin garazı yahut marazı varsa Can Baba'ya atfetmiş bir takım kendi düşüncelerini hissiyatını. Ama ne yazık ki tabii bu Can Baba'nın Can Yücel'in kendi hayatım benim en güzel şiirim dediği kendi hayatı boyunca ardında durduğu bir takım değerleri e, gözden kaybolması pahasını. Şimdi yeni yeni o kara bulutlar çerçepe biraz daha almaya başladı. Can Baba haya, en güzel şiirim dediği hayatında ne yapmış ne etmiş yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Ben iki şeye değinmek istiyorum e, özellikle birincisi e, daha dil düzeyinde İtalya e, ve Türkçe'de çok e, görmediğimiz izine çok rastlamadığımız e, bir ince kurma yetisi var. En bilindik şiirlerinden bir örnek. Sararıp dökülmeden önce kızaran yapraklar ki onlar diye başlayan işte yaprak dökülmüş şiiri. Mevsim dönünce dönüp de yeniden yeşermeye başlayınca rüzgar. Rüzgar nasıl yeşerir? Bu tarz duyular arasında Su Yücel'de az çok anlattı doğayı, etrafında yaşadığı doğayı, toplumu bir bütün olarak görüp birbirine bir varlıktan diğerine geçişleri gayet dinamik bir şekilde bir hareket içinde. Müthiş ve basit, basit derken olumsuz anlamda söylemiyorum, yalın içimde çok hızlı bir şekilde e, birkaç fırça darbesiyle adeta verebilme yetisi e, Türkçe şiirde çok e, var olan bir şey değil. Kendisi e, erken yazdığı dönemdeki şiirleri için İngiliz şairlerinin etkisini örnek gösteriyor olabilir ama e, yani hem... Yani buna baktığınız zaman işin içinde hem İngiliz şiiri var hem Latin şiiri var hem divan şiiri var hem e, türküler var hepsinin bir araya geldiği çok ilginç ve kolay kolay dünyada bunu açıkça söylüyorum. Sadece Türkiye'de değil dünyada eşine rastlayan çok rastlanmayacak. Belki Pablo Neruda'nın bazı yaz, e, şiirlerinde görebileceğimiz bir ince kurma etkisi var. İkincisi şiirinin biraz dışına çıkıp siyasi hayatına baktığımızda e, bu adam az evvel e, TİP üyeliğinden bahsettik. ÖDP dedik. E, Türkiye İşçi Partisi'ne baktığımız zaman kendisi e, kültür sanat bilim kolunda falan değil merkezi yürütme kurulu üyesi. Yani e, kesinlikle birbirinden ayırmayan e, yazdığını, çizdiğini e, ve hayatında yaptığını birbirinden ayırmayan ve sonuna kadar da e, bu hikayeyi götüren bir şey. Yani yine bu e, az evvel söylediğim e, siyasi meseleyle bağlantılı. Şimdi biz, e, ben 24 yaşındayım, gözümüzü Gezi'ye açtık. Orada e, duvarlarda Can Yücel e, dizeleri e, boy boydu hakikaten hatırlıyorum. Fakat orada yazılmayan, fakat benim daha sonra dikkatimi çeken ve üzerine çok düşündüğüm iki dize, Sevgi Duvarı kitabından şiirin başlığı yanlış hatırlamıyorsam Demin. Başımızın üstünde Demin dönüp duran gökyüzü, yerekte bir salapur yaşındı. Yani o isyanın tadı daha damağımızdayken çok hızlı bir şekilde daha çok salamadan biçilmesi, bastırılması bizim yaş kuşağına hakikaten bir, bütün hayallerini, umutlarının bir müddet, bir müddet Iskarte'ye çıkmasına ve darmaduman olmasına yol açtı. Can Baba'da buna dair bu ruh durumuna konuşan, hitap eden ve çok var. Biraz da bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Can Yücel sadece şairleri, edebiyatçıları değil, müzisyenleri de etkiledi ki senin de müziğe olan ilgini biliyorum. Hatta hazırladığım bir araştırma üzerine seninle yazışmıştık. Biraz bundan söz eder misin dinleyicilerimize? Sizinle konuştuğumuz araştırmanın Temel unsurları diye Ruizu ve Paul Robson. Ee, Paul Robson, ABD'li bir Operadan yetişme, aynı Ruizu gibi. Ve, e, ezilen halklara, sosyalizme gönül vermiş bir e, sanatçı. Bütün dünya çapında halk müziği araştırmaları yapmış bir sanatçı. Bu iki e, önemli 20. yüzyıl dünya kültüründe, sosyalist kültüründe iki önemli e, figürü diyelim. E, mukayese eden, beraber ele alan. Ortak noktalarını, e, farkliliklerini, paralelliklerini, kesişme noktalarını ele almaya çalışan e, bir e, ne denir? Risale <gülüyor> diyelim mesaj tamam. tabirle. E, şu anda üstünde çalışmaya devam ediyorum. Umarım bittiğinde yine Babil'den sonra da bu araştırmanın üzerine gerçekten bir muhabbet etmek isterim. Örneğin evet, şunu söyleyebilirim. Canlı muhabbetimiz ben sanat tarihi alanda çalışmadan önce de aynı zamanda işte eğitim şey o sanat tarihi o eğitiminden geçmiş olduğu için herhalde ondan da bir şey ulaşmış olsa gerek. Suyun biraz önce anlattığı gibi Resmide şiirde birleştirme ya da işte sanat tarihini kendisinde şiirde, edebiyatla birlikte okumaya, okutmaya çalışıyorum. E, derslerde yer veriyorum e, şiire. E, fakat en çok karşılık aldığım e, şiirler, şairler, e, şiir, şairde e, can yücel oluyor. Artı şunu belirtebilirim, bu program öncesinde... E, İş Bankası'na yazmıştım, Rüken e, Hanım e, yanıt verdi, sağ olsun. E, hani bu genç kuşaklarla ilgisi nasıl, bununla ilişkin bir veri var mı dedim. Sevgi Duvarı, örneğin şimdi düşünün, 1973'te, e, 74'te e, çıkmış olan e, kitap ki 70 öncesi şiirlerdir e, büyük ölçüde. Bir 72 yaz var e, orada, 74 ile ilgili. En çok okunan kitap e, Sevgi Duvarı e, bugün de e, ve e, geçen yılki e, toplam e, işte, oku, 30 bin okuyucumuz diyor, Can Yücel e, kitaplarını ayarına ilgi gösterdi, aldı diyor. Bu da çok önemli bir sayı bence bugün. Siz daha çok ressam olarak tanıyoruz ama siz de tıpkı anneniz Güller Hanım ve babanız Can Yücel gibi çok yönlü bir sanatçısınız. Resim dışındaki çalışmalarınızdan da kısaca söz eder misiniz? Ama ben resmi de aslında başlarken de akademide Strasbourg'da okudum. Almanlarla okuduk. Yani onların da izinde seri yapma vardı bu belgeseller belgeseller resmi birleştirmek benim çok bana yakın geldi. Hele bu dünyada yaşarken Türkiye'de de olsun dünyada da her şeyin çok hızlı gittiğine ve her şeyin çok çabuk tüketildiği mi diyeyim artık yok oldu mu orasını bilmem ama yani çok hızlı gidiyor. Ve belgeselin çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Ve onun için resimler Belgeseli birleştirmek istedim. İctibide e 7-8 senedir yaklaşık, e, işte habitatta şimdi e, çalışmalarımı sürdürüyorum. E, benim için e, ikisini birleştirmek çok iyi geliyor. Yani hani resim yap işte ne yap, bu değişimi nasıl daha iyi anlatır gibi bir problemim var. Hani bu yaşadığım dünya bu şey nasıl nasıl bir şey yapabilirim? E, gibi e, nasıl e, yorumlayabilirim, nasıl anlayabilirim, e, ne görüyorum, ne görmüyorum gibi e, problemlerim var. Ve o o belgesellerle birleşince daha e, kendimi rahat hissediyorum. Hem sözel olarak, hem film olarak, hem e, resim olarak e, ve Anadolu'ya gittim aslında. Anadolu'nun çok yerinde dolaştım. İşte Samsun'da çöp olsun, Zonguldak'ta maden olsun, İşte Bozalan, hadi gelelim bakalım Bozalan'da. Mesela e, Bozalan'da e, kadınlarla birlikte dağ köyü Şimdi Yandı orası. Orada e, halı üstüne bir belgesel yaptı. Dedi. Mesela bu bana çok dokundu bu yangınlarda gördüğüm zaman. Aynı zamanda tabii ağaçlar yandı, doğa yandı. Tabii. Ama aynı zamanda ee, kültür de e, gidiyor. Yani halı dokuyan kadınından tut yemek yapanına yani büyük <gülüyor> bir kulüp oldu aslında. Onu demek istiyorum. İki bak çekmişim dedim su. Oraya gittim. Onlarla insanlarla yaşadım. Kadınlarla birlikte e, desenlerini yapmıştık. Mesela onlar beni hiç unutulmaz. Çok güzel anılardı. Böyle. Emeklerinize sağlık. şey var. bitti şey yani. Tabi. Peki Zeki, yaklaşık 1993'te tanışmıştım seninle Vedat Günyol'un evindeydin. Sonra Radikal'de uzunca bir dönem yazdığın yazılarının müdavimi oldun. İşte 2010'dan sonra zaman zaman birlikte bir şeyler de yapmaya çalıştık kültür sanat alanında. Bugün de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sanat tarihi dersleri veriyorsun. İşte gazete ve dergilerde yazmaya devam ediyorsun. Edebiyatta ve sanatta Can Yücel'in sendeki etkisi nedir desem? Ben yani çok şanslıyım. Ee, çok erken tanıştım Can Yücel'in şiiriyle de, kendisiyle de. <gülüyor> Herhalde birinci sınıftaydım, lise işte birinci sınıftaydım. Ee, bir yerden bir elime e, şiir aşk şiirleri antolojisi geçti. Ee, ve orada bir e, Can Yücel şiiri e, okudum. Elinde bir... E, Göztaşı şiiri bildiğim şiirlerden tamamen farklıydı. Göztaşı Göz kere. ilgimi çekti. Yine ikinci bir şans. Aynı apartmanda oturduğumuz bir deniz subayı vardı. Hafta sonları e, herhalde şey değildi. E, Heybildi'ydi herhalde. E, hafta sonları geliyorlardı. Musa ağabey, şimdi artık emekli olmuştur. Bin yaşındadır. O bana birkaç kitap verdi. Bunlardan bir tanesi de kapağında bir papatyanın olduğu şeylerin bir iki tuğlaların bir ülkelerin arasında açmış bir papatyanın olduğu Sevgi Duvarı kitabıydı. Ve o da yani bir şey devamı oldu, rastlantının devamı oldu. Üçüncü şans lisedeki ediliyat öğretmenim Mehmet Başaran. Enstitüdür, köy enstitülü ve Can hemen hemen yaşıtlar ve enstitüden e, dolayı, Hasan Ali Yücel'den dolayı tanışlar arkadaşlar. Dördüncüsü şanssızlık ve şans. E, Türkiye'nin şanssızlığı, Türkiye'nin acısı. 1 Mayıs 1977'de e, ben e, en yakın arkadaşlarımdan birisini mahalle, aynı zamanda aynı mahallede yaşadığımız, aynı okulda aynı sınıfta okuduğumuz Cahil şimdi kaybettim. Başar Hoca'nın girişimiyle bir kitap hazırladık. Arkadaşları, dostları olarak. O kitabı yayınlatamadık ama yayınlanması için epey çaba harcadık ve Can Yücel'le tanışmama vesile oldu. Çünkü o tarihte Vatan Gazetesi çıkıyordu. Can de onun köşe yazarlarından idi. Böylece şairin dışında köşe yazarlarımı da öğrendim. Ona gittik, işi dosyayı anlattık, verdik. Orta sayfadan göbek deni, göbek sayfa deniyor ona e, e, göbekten e, vermek deniyor gazetecinin tarafında. İki sayfayı kaplayan e, ortadan e, verilmiş. Epey yaygın e, geniş bir e, şey aç, yer açmışlardı sağ üstüne Canci'nin sayesinde oldu. Sonra o tanışıklık e, galiba ölüme kadar sürdü. Şiire bakışımı da değiştirdiğini e, ve hayata bakışımı da etkilediğini e, söyleyebilirim. Bir siyasinin şiirleri e, keza bende yine ilk baskısı e, konuk yayınlarından çıkan ilk baskıdır. O örneğin e, Demir Su çok güzel anlattı. Yani e, gerçekten e, benim Can Yücel dediğimde aklıma kolektif bir, İnsan kolektif bir e, sanat pratiği, kolektif bir yaşam biçimi, ilişki biçimi geliyor ve bu kolektiflik e, hani başka bir lafla söylerseniz disiplinlerarasılık can yücel'de şimdi geriye dönüp baktığında hep var diye bakıyorum. Çünkü mesela bu bir siyasi şiirleri e, Mehmet e, Sönmez'in o dönemki edebiyatı asker Mehmet olarak anılırmış. Sonra Bodrum <gülüyor> resimleri e, yaptı. Aramızda yok o da şu anda e, ayrıldı. Mehmet Sönmez'in desenleri vardır. Mehmet Sönmez o dönem e, şeyde e, e, İstanbul'da e, hapis, e, Can Yücel Adana'da e, hapis. Oradan yazdığı şiirleri gönderiyor. E, Mehmet Sönmez de desenler yapıyor. Kitap çıkmadan önce bunlar ortak çalışılmış örneğin. Başka şey sonra benim birikim dergisiyle de bir ilişkim oldu. Yani biz aynı hatlardan yürümüş olduk. Birikim dergisinin bildiğim kadarıyla isim babasıca yuvar. Evet, birikim de galiba e, icat eden kişi. Yani sadece isim babası değil sözcüyü de icat eden kişi. Çok da güzel bir tanımlaması vardır e, derginin işleviyle ilgili. Arkadaşlarımız her şeyi bilecekler, öğrenecekler, dünyayı tanıyacaklar halinde bir şeydi. Yerellik, yani dünyaya açık olmak gibi bir şey ve disiplin yani o zamanki siyasal dergilerde edebiyat, sanat pek yer almaz ama Sosyalist Kültür Dergisi olarak çıkmıştır ve kurucular ve ilk yayın kurulu üyesidir Can Yücel. Bu disiplinler arasılık ve çoğulluk hep oldu onda. Ben de... Böyle bir edebiyat, böyle bir sanat anlayışıyla onun sayesinde yetişmiş oldum. Yani bugünkü kişiliğinde yapıp ettiğim şeylerde çok önemli payı olduğunu düşünüyorum. Ne güzel. Baktığınızda aslında Cahin Üzer'in bir kayıp 20 yılı var şiirle ilgili baktığınızda. Yani ilk kitap 1950, sonraki kitap 1974. Ben ona şey diyorum, devlet şiir yazmaya mecbur etti Can Yücel'i diyorum. <gülüyor> Kitap yapmaya mecbur etti diyorum. Mahkumiyeti olmasaydı, hapishane olmasaydı <gülüyor> mutlaka başka şeyler çıkar. Bu çeviriler var bir kere o arada. Çeviriyi değiştiren kişidir. Yani Türkçe söyleyen anlayışını getirmiştir. Sadece bu bir adlandırma değildir. Yani aldığımız metin İster düz yazıda olsun örneğin e, muhteşem Gatsby'e bakın veya Shakespeare'e bakın şiir olsun, e, Brad şiirlerine bakın. Burada bu dille söylense nasıl söylenir getirmiştir. Şeyde 80'e kadar, ondan sonra şey var. Bir siyasi şiirlerinden öte ölümü oğlum var. Ama 80 sonrasında müthiş yine devletin darbesiyle 12 Eylül'e müthiş bir şiir üretimi başlıyor. Yani e, şiirle direnmek diyebilirsiniz veya şiirle çoğalmak, şiirle toplumsallaşmak diyebilirsiniz. E, ve orada hani çok kolay yazılmış şiir gibi gelir onlar. Hani böyle nefes alır gibi konuşur gibi söylenmiş şiirler e, gibi gelir. Ama Suç anlattığı anlattı. Evet, müthiş bir emek vardır, müthiş bir birikim vardır, müthiş bir çaba vardır ve e, Sünni söylediği gibi müthiş bir süzme ayıklama e, vardır. Bize bunları göstereceğim. E, mesela 80'li yıllarda şey bakıyorsunuz 3- dört tane e, kitap var. E, Rengahenk, Rengahenk de Burhan Uygurla çalıştı mesela. Yani o yaskodan çıkan dışında ayrı bir baskısı vardır, resimli e, baskı var. Yine resimle beraber düşünme çalışma e, görebilirsiniz. E, 90'ları hiç söylemeye gerek yok. Sekiz tane kitap var benim görebildiğim, saptayabildiğim kadarıyla. E, ve e, burada o sözünü ettiğim çoğullaşma her zaman e, var. E, sadece şiir üzerinden değil, aynı zamanda işte tümler olurken e, resim var. Asıl önemisi e, ilk 1970lerde Cem Karaca hatta Taner Öngür'ün galiba yanlış hatırlamıyorsam bestesi e, hava döndü işçi marşı bestelenir 1979'da aynı şiir e, Yeni Türkü tarafından bestelenmiştir ama o albüm biraz güme gitmiş bir albümdür e, Türkiye'nin korsan albümü bu da Türküsü bu da Türküsü ama sonra hep e, oldu, o dolaşımda oldu e, işçi marşı. E, hatta MEP'in de marşı oldu daha sonra 90'lı e, yıllarda. Setin sayı değil mi abi? Yani Türkiye İşçi Partisi ile başlayan ve işte MEP'e sonra ÖDP ile e, devam eden. E, i̇şçi Partisi e, var, e, MEP'in e, çok destekçisi hmm. oldu, ÖDP e, var e, ama sadece ya da işte bir iki hareketinin de yine şeylerinden kurucu destekçilerinden idi. 1970'ler sonunda farklı bir çizgi oluşturan sadece kurumsal şey de değil, siyaset de değil. yani siyasetin siyaset dediğin şeyin de yaşamın içinden illerde yani böyle tabelalar, sloganlar, teorilerle olmadığını göstermesi bakımından özgün bir kimliktir Can Yücel. Onu söyleyeceğim. Örneğin, belki biraz sonra gireceğiz ama şiirin politik... Ben öyle bir şey yazmıştım, öyle bir şey konuşmuştuk kendisiyle. 1990'na girerken Türkiye'de her şeyin enflasyonu olduğu gibi dehşet bir şiir enflasyonu da Her Bir şey böyle editorial bir şey yok süzgeç yok, eleştire bir durum yok İkincisi de bedava telif filan ödenmiyor şiir yok beleşe diye bir dünyada örneği var mıdır bilmiyorum şiir grevi örgütledi Can Yücer ee, onun öncesi e, yazko hareketine baktığınızda ya, sendika kapatılmış örgütler kapatılmış ye, yazarlar ve çevirmenler kooperatifidir e, yazko Başlı başına örgüsel işler üstlenmiştir. Yani e, sadece yayıncılık değil düzenlediği paneller, etkinlikler e, vesaireyle. E, bu şiir ile ilgili e, olarak da konuşmuştuk işte şiirin politikası diye hatta yanlış hatırlamıyorsam e, şey Cumhuriyet Tepetinde yayınlamıştık onu e, o söyleşiği. Müziği konuştuk biraz. Sonra da e, şey işte, şeyi konuştuk. Ee, yeşil mişik e, lafından e, şiirinden e, o, e, yazmadaki ilk kitaptaki e, suda şiirinin e, üzerine yapılmış bir besledir. <gülüyor> yeşil Hareket'e nasıl bakıyorsun? Şeyini buldum ben o e, röportajın e, meklini buldum. Şimdi bakın bu 1990 Haziran'da yapılmış olan bir e, konuşma. İşte bu yeşil mişik Bes, adıyla beselen de suda şiiri diyorum ki o şiir 1950 öncesinde yazılmış yani e, şeyde e, yazma e, 1950'de yayınlandı kitap e, orada yer alan bir şiir oradan hareketle Türkiye'nin ilk yeşil şairi filan gibi laflar edilmişti yeşil hareketi nasıl değerlendirdiğini sormuşum ben orada şunu söylüyor Türkiye'de zannederim en önemli şeylerden biridir buluyorum ve dayandığım noktanın birisi şu. Yukarı yarım küre bütünlüğü kurulursa yani zenginlerle gidelim. Bizim gibi ülkelerin yiyeceği kazığın haddi hesabı yok. Bunların en büyüğü yani yiyeceğimiz kazıkların en büyüğü düşük ücret artı pislik ölçüsüdür. Yeşil meselesi sadece sokakların pisliği çöpün artması değil. Bütün dava Avrupa ülkeleri bu çevre sorununa sonunda idrak ettiler. Bundan kurtulmak için düşük ücrete inzimamen dayanarak yani buraya pislik ihraç etmeye kararlılar. Pisliğe dayanılmazsa, uçak denemesine, gürültüye dayanılmaz, karşı durulmazsa bu çarpık şehirleşme, köy boşalması bütün bunlar üst üste binerse Türkiye yaşanmaz hale gelir ve süratle geliyor. Derhal cevap verilmesi gerekiyor. Bu dava fantezi filan değil, üzerine gidilmesi gereken ana davalardan birisidir diyor çevre hareketi için yeşil hareketi için bugün Karadeniz'i konuşuyorsunuz. Ücreti mukabili Avrupa'dan çöp ithalatını, plastik çöp ithalatını konuşuyorsunuz. 30 yıl öncesinden konuşuyoruz biz bunlar. Yine bir müzik arası verelim mi? Yeni Türkü'den dinleyelim mi Yeşil Tabi. Tabii da o yumuşacık Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça bir sakin deren İçindeymişik geçilmişik sazlaşmış yüzermiş nefesin susarmışız öyle bir sakin derenin içindeymişik yeşilmişik sazmışız içindeymişik yeşilmişik sazmışız içindeymişik yeşil Yaprakmış dalında yumuşacık Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik yeşilmişik, saz İçindeymişik, yeşilmişik, saz yeşilmişik sazmışık İçinde aynışik yeşilmişik sazmışık Balmuslar gibiymiş sessiz ve karanlık İçindeydi yüzermiş saçların yüzermiş nefesin Susarmışız öyle bir sakin devenin bir cin de Can Yücel'in 1995'te yayınlanan bir kitabı vardı, e, Ma ile. Bu kitaptan yola çıkarak biraz ailenizden söyleyebilir misiniz Güler Hanım'dan? Bir kere büyük bir e, birliktelikte Hakikaten birbirlerini çok seviyorlardı, çok kızıyorlardı. Alarında şey, gerginlikler olabilirdi ama ikisi de birbirini çok seven e, çiftlerdi. E, babam hatta öldükten sonra e, annemle de dedi ki, ya burayı ben ne yapayım? Evi ne yapayım artık Tatçı'da yaşamaya karar verdi. İşte 30 metrekarelik küçük bir e, kütüphane yapalım dedik. E, Kuzguncuk'tan kitapları aldık, kütüphaneyi oluşturduk. Ve bu imece usulüyle oldu. E, mimar e, Ersen Gülser yaptı. Ve annem e, da çok e, hepimiz için çok iyi oldu, güzel için, Hasan için, benim için bir kütüphane oluşturduk. Ama bu kütüphane tabii ki bir müze değil. E, burada e, üniversiteye açık e, olabilecek, canı için araştırma yapılabilecek bir yer. Ve böylelikle e, annem orada e, yaşadığı sürece çok güzel resimler yaptı, şiirler yazdı aynı zamanda ve son döneminde de. Çok güzel bir kitap çıkarttı. Kalkınma Vakfı'na vakfetti kitabını. Çok yeni vefat etti ee, annemin ölümü işte bir buçuk sene falan oldu. Ve Güler aslında çok Datça'ya bağlı bir kadındı. Ee, özellikle e, yaşlı kadınlarda Datça'da yaşayan köylü kadınları çok izledi. Onlarda nasıl yaşadıklarını işte e, bir damda yaşadıklarını, tek başına yaşadıklarını onları izledi, ee, izledi ve nasıl yaşanıyor hani aslında şehirde yaşamanın yaşlılık üzerine kendi hayatını toparlamak istedi ama öyle bir yaşlı değil de çok gençti çok arabaya biner fırlar oraya gidelim buraya gidelim gezelim tozalım Keyif, hem keyifli hem üretti hem yaşadı işte biz de olduğunca kardeşler olarak da hep birlikte onunla birlikte olduk onun resmini şiirlerini dinledik çok renkli bir kadındı, çok sevdi. Datçalılar da onu sevdi. İnsan sadece Datçalı değil, e, gelen bir sürü yerden de insanlar geliyor. Şimdi bizim evimiz e, tam açamıyoruz bize evi. E, ama e, çok insan geliyor, ziyaret ediyor. İşte e, 12 Ağustos'ta mezarı başında oluyoruz. E, yapabildiğimiz, daha yeni yeni projelere herhalde adım atarız da yavaş yavaş her şeyi izledikten bir şeyler yapmaya çalışacağız kendi çapımızda. Babanız Can Yücel'i 1999'da, anneniz Güler Hanım'da 2020'de kaybetmiş. Bugün en çok neyin özlemini duyuyorsunuz diye sorsam. Yani herhalde o birliktelik biliyor musun? O neşe, o evdeki e, keyif. E, çünkü devamlı bir e, e, hikaye vardı. Yani o hikayenin içerisinde... Ee, yaşanıyordu bir hareket vardı o geliyordu o gidiyordu tabi şimdi herkes kendi evinde yani e, o e, şey sesi annemin çok insan tarafı ee, çok e, hem keyifli tarafı, coşkulu tarafı. ikisi de aslında çok coşkulu insanlardı. Onları insan özlüyor tabii. Biliyor musun Ercümen? Çok e, farklı bir duygu. Yani her an varlarmış gibi. Anlatabiliyor musun? Aslında çok belki yani o sıcaklığı belki işte arkadaşında yakalıyorsun onu. Anlatabiliyor musun küçük bir parçasını? Hı -hı. Öbürkünde onu yakalıyorsun. Falan. Sonra biraz aa falan diyorsun. Öyle öyle idare ediyorsun yani sonunda. Ee, ama e, Allah'tan insanlar, Türk insanı hakikaten sıcak yani, keyifli, anlayabilen insanların etrafında olmak çok önemli. Dostlukların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kardeşlerimin çok önemli, Güzelin Hasan'ın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Valla birlikteliniz uzun yıllar sürsün umuyorum. Peki son etenizle, olarak bir demek istersiniz dinleyicilerimize? Can ve Güler'le olalım belki de. E, şiirleri, resimleri onlar zaten varlar aslında yani e, git kayıp gitmiş değiller e, aslında hepimizde yapıtlarıyla bileyim, yaşıyorlar yapıtlarıyla yaşıyorlar evet, anılarıyla yaşıyorlar e, mutlu bir yaşam oldu e, arkadaşlarıyla güzel yaşadılar güzel şeyler ürettiler belki bizim de daha dikkat etmemiz lazım birbirimizi daha çok sevmemiz lazım insanların birbirlerini sevmesi lazım e, ne bileyim e, birbirlerini daha çok iletişim kurmak lazım belki Türkiye'nin sorunu da o aslında evet. e, iletişim biraz daha az e, kuruyoruz birliktelikleri e, kaybediyoruz gibi geliyor işte bu sanal dünyanın bu bilgisayara çıkmasıyla e, e, e, e, e, insanın birbirine dokunması gerekiyor hani göz göze gelip konuşmak arkadaşlık ne bileyim ben bütün bunlar doğayı daha çok sevmemiz işte yaptığımız işleri daha güzel yapmamız zaten hepimiz ona çalışıyoruz da ama bence en büyük sorun e, iletişim bozukluğumuz. Yani e, kapattık işte bu koronadan dolayı da öyle oldu. Daha e, birbirimize arar olmamız gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar. E, bugün. Ben de teşekkür ederim. Son olarak Yağmur ne demek istersin dinleyenlerimize? Can Yücel'in yine çok güzel bir sözü var. Şiir bir umutsuzluktur, boş sayfa bir umutsuzluktur ve oradan umudu çıkarmaktır diyor. Bu çok önemli bir şey. Bugün çok umutsuz günlerden geçiyoruz. Türkiye'de, dünyada. Fakat her şeye rağmen bir gün ışığı var. Irak'tan, Sudan'dan, Tutun, Şili'ye kadar. Genç insanlar, genç yoksul insanlar. Cam Yücel'in onlarda olmasalar benim gayrı kimim var dediğim insanlar. Sokaklarda ortalığa şam vermeye devam ediyor. Umudumuzu yitirmeyelim. O umutsuzluktan... Umut çıkarmaya, zorlamaya devam edelim. Can Yücel bugün dünyaya baksa, görse, sanıyorum onun da söyleyeceği bugün bir şey olurdu diyerek ben kapatmak istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim Yağmur katıldığın için. Ben de ederim. Sonraki programlarda yine bir araya geleceğimizi umuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu programda 4 yıldan bugüne Babil'den sonra dünyaya yayılan insanın izinde işte rüzgara bırakılmış seslerin peşinden gitmeye çalışıyorum. İşte zaman zaman müzik dışında şiirleri ve diğer sesleri de yer veriyorum ama her zaman edebiyat dünyasından seslerin programda Eksik kaldığını hissediyordum. Sevgili Zeki Coşkun bugün konuklar arasındaydı ama aslında bundan sonra bu programın yapımcılarından birisi olacak. Zaman zaman Babil'den sonra da eksik bıraktığımı düşündüğüm edebiyat ve sanat dünyasından farklı sesleri programa taşıyacağız. Programı kapatırken Can Yücel'e dair son olarak ne demek istersin? Önümüzdeki günlerde, aylarda başka konular ve konuklarla yeniden bir arada olacağımızı umuyorum ben. Can Yücel gerçekten bizim şiirimize, kültür dünyamıza bir can suyu vermiş bulunuyor. Bu can suyu çok gür bir şey kaynak aynı zamanda ve neşeli de bir kaynak. Asıl önemlisi e, gerçekten işini hem çok ciddiye alarak e, yapmak hem de bunu keyifle yapmak, e, ortaklaşa yapmak, e, ne şeyi hiçbir zaman elden bırakmamak, güçlü, haklı ve güçlü olmanın e, şeyiyle e, enerjisiyle yaptığınız şeyi bir şenliğe dönüştürmek e, de. E, çünkü Can Önceli şiirinde hani bizim şiirimizi çok Olmayan e, İngilizler humor dedikleri şey, ironi e, dediğimiz şey ve bunlar da e, şi, e, va, vardır. E, eleştirinin bir tür e, şey karşı tarafı bozguna uğratma e, yani konu ettiğiniz ve karşı çıktığınız şey varsa onu bozguna uğratma e, hareketi olduğunda ortaya koymuştur. Bir vurkaç hareketi e, gibidir. Ve aynı zamanda bir güç harekettir, enerji harekettir, akıl harekettir. Şiirin sadece bir duygu dışa vurumu olmadığını, bilinçle ve bilgiyle birlikte ve çabayla ve keyifle birlikte yürümesi gerektiğini ortaya koymuştur. O bakımdan bu geleneğe sahip çıkmak gerekiyor. Bu geleneği diriltmek, diri tutmak, çoğaltmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şiirle, Peki. müzikle, tiyatroyla, resimle, hayatla sanatının bütün disiplinleriyle. Tabii ee, çok teşekkür ediyorum bugün e, programa katıldığım için ve bundan sonra. Hem teşekkür yapacağımız... ediyorum, seni e, bu e, değerli programa e, hem konuk hem ortak ettiğin için. Valla bir sonraki birlikte olacağımız programı heyecanla bekliyor olacağım Zeki. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bugün de Babil'den sonranın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün Can Yücel'in 95. doğum yıl dönümü öncesi. Erken bir doğum günü anması yaptık. Programda sevgili Su Yücel, sevgili Zeki Coşkun ve sevgili Yağmur Coşkun ile zamanımız el verdiğince Can Yücel'i ve daha başka şeyleri konuşmaya çalıştık. Şiirler, şarkılar dinledik. Bu programın ve daha önce yayınlanan programların kayıtlarını Facebook Babi'den sonra sayfasından dinleyebilirsiniz. Programı bir şarkıyla kapatmak istiyorum. Özleri Can Yücel'e ait bir şarkıda yeni türkü grubunu dinleyeceğiz. Başka türlü bir şey. Umarım Can Yücel'in şiirinde düşünüp kurduğu rengiyle, tadıyla, deniziyle, havasıyla, kurdu kuşuyla, ağacıyla... Bulutuyla başka türlü bir dünyayı, başka türlü bir memleketi bir gün hep birlikte gerçek kılarız. Nice yaşlara can baba. Haftaya pazartesi 13'te 95.00 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepimize sağlıklı, huzurlu bir hafta diliyorum. Esen kalın.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 Tadı başka, tadı başka Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler